680, numaralı konu, İbni Ebi Şeybe ile İbni Saad'ın bu konudaki rivayetleri, evet, Hz. Ömer ölüme yaklaştığı zaman, bana Ali, Talha, Zübeyir, Osman, Abdurrahman bin Avef ve Sa'd, ı çağırınız, dedi, onlardan yalnız Ali ve Osman ile konuştu, Ali'ye, Ey Ali, bu kişiler senin Resulullah'la akrabalığını ve onun damadı olduğunu biliyorlar, Allah'ın sana verdiği kavrayış ve yeteneği de biliyorlar, eğer sen halife seçilirsen Allah'tan kork, beni Abdülmuttalibi Müslümanlar. Osmanlara takdim etme, onları halkın boynuna bindirme, dedi, Hazreti Osman'a da, bunlar senin Hazreti Peygamberin damadı olduğunu biliyor, olgunluğunu ve şerefini de biliyorlar, eğer sen halife seçilirsen Allah'tan kork, falan oğullarını, Beni Ümeyye'yi kast ediyor, halkın boynuna bindirme, dedi, sonra Hazreti Ömer, bana Süheyb'i çağırınız, dedi ve Süheyb'e, halkın önünde üç gün imam ol, bunlar da bir evde toplansınlar, eğer bir kişiyi seçerlerse, ona muhalefet edenin boynunu vurunuz, Dedi.